94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra Evet bugün Sandy e, özel programı yapacağız galiba. Çünkü e, tüm zamanların en şiddetli kasırgalarından bir tanesi. Hatta bir, galiba da birincisi evet, oldu. New York'u yerle bir etti. E, ve son üç gündür özellikle bu konuyla ilgili haberler giderek e, gelişiyor. En son e, ölü sayısı da arttı galiba. E, Karayipler'de 60 kişinin ölümüne neden oldu. E, Amerika'da ise bir 13 rakamı vardı. Sonra yükseldi Çok yükseldi. 29 29 kişinin ölümüne neden oldu. Bütün New York'un özellikle alçak kesimleri sular altında. Hala sular altındaymış. Örneğin e, hava alanları da sular altındaymış şu anda. E, bu sabah tekrar... E, ...kontrol ettim. Yani açıldığına dair bir şey görmedim ama... E, ...muhtemelen hafta sonuna kadar... E, ...uçak seferleri de yapılamayacak gibi görünüyor. E, çok ilginç yazılar var bu konuyla ilgili. Evet elimizde. evet. Yani hem yazılar var hem de... E, de dahil olmak üzere... ...çok çarpıcı görüntüleri... ...birbiri ardından veren... E, ...pek çok şey izledim ben de. İşi gücü bıraktım. Bir sürü işi hakikaten yarım bıraktım... ...ve bunu izlemeye koyuldum gerçekten izlemeye, izlemesi şart hatta Gerekli değil şart olan bir şey. Her bakımdan çok tuhaf. Yani 5 metre sular altında kalan bir New York'tan bahsediyoruz. Birçok evet. yeri. Yani sular 5 metre yükselmiş durumda. 5 metre yükselmiş durumda. Bu storm surge diye bir şey var. Yani bir terim var. Bunu nasıl çevireceğim ya yani fırtınanın kabarması diye. Yani önüne suları katıp büyük miktarda böyle milyarlarca ton katrilyarlarca ton suyu katıp sürüklüyor ve ondan sonra bırakıyor yere vurduğu an işte o ona gidiyorlar anladığım kadarıyla. Eee storm surge dedik surge dedikleri şey ve o olmuş mesela bazı yerlerde işte buçuk metre bütün metro istasyonları ...nın birçoğu tamamen sular altında kaldı ki bu çok büyük bir problem olacakmış. Çünkü. Zaten e, deniz seviyesinin altında olduğu için New York'taki metro hatlarının büyük bir kısmı... E, ...bu yani tam zaten şeyden hatırlarsınız belki... E, ...Bizsiz Dünya diye bir kitap e, vardı. Evet, evet tabii. E, Weissman. E, Weissman, yaptım. evet. Onun şeyinde yani insanlar birdenbire ortadan kaybolsa işte insanların yeryüzündeki etkisi ne kadar sürede silinir diye bir araştırma yapmış. New York için ilk şey yapan metro oluyordu. Evet, evet. Çünkü metronun yani. sular altında kalmamasının tek nedeni sürekli çalışan pompaların yani metroyu basan suları sürekli dışarıya atması. Yani o sistem ortadan kalktığı anda zaten... E, ...sular altında kalma ihtimali var. Bir de deniz seviyeleri böyle 5 metre yükselirse... ...5-10 metre... ...zaten New York'ta e, metro sistemi kalmayacak. Böyle bir e, şey şimdi bunun provası oluyor yani şu anda. Provası oluyor evet. Çok çok ilginç şeyler vardı. Yani e, Brooklyn Mater Battery dedikleri şey tüneli mesela. <gülüyor> metro değil, arabalar için bir tünelde... <gülüyor> ...kapatılmış, evet. kapatılmış kapatılmasından saatler sonra bir ya da iki saat sonra sular altında kalmış. Yani muazzam bir facia olabilirdi. Mesela e, ayrıca bütün sokaklar dolu ve bayağı New York sokaklarında e, onun görüntüsü pek yoktu. Ama e, anlatanlar görgü tanıkları anlatıyor. Arabalar yüzüyor caddelerde. Suyun üzerinde yüzerek gidiyor yani yelkenli gemi gibi. Benim en çok çarpıcı bulduğum görüntülerden biri BBC'nin yaptığı yayında vardı. Staten Island'da, Staten Adası'nda bir tanker, gemi, tanker yola çıkmıştı. Yani bu New York'un bir adasında... tsunami onu... görüntüleri gibi evet, görüntüler. Evet, aynı. Bir de işte... ...yarından sonra filmindeki gibi... Evet. ...New York'taydı o da gemi... ...ona yakın bir durum vardı yani... Ee, ...onu gördük... Ee, ...gece karanlığında çekilmiş... ...amatör kameralarla çekilmiş... ...çok acayip bir yangın... Yani 50'den fazla ev yanıp kül olmuş durumda... ...bu korkunç rüzgarların... ...şeyi de bir elektrik kontağı filan herhalde... <gülüyor> ee, ...bayağı bir... ...600 bin kişi elektriksiz kaldı... ...mesela bir, bir ara... E, evet evet evet. tabii daha da fazla sonra bütün eyalet çapında bir de şey de çok ilginç mesela hastane <gülüyor> görüntüleri vardı beni en çok etkileyen görüntülerden biri de o e, çalışmamış yedek New York, New York Üniversitesi hastanesi boşaltıldı evet işte o <gülüyor> herhalde o evet. adını şey yapamadım Hı -hı. New York Üniversitesi Langone evet, evet hastanesi boşaltıldı Ve çünkü backup dedikleri yedek jeneratör de çalışmayınca böyle daha yeni doğmuş New York'un en yeni sakini ee, ama kuvözde yani şeyin hı hı. içinde de acil bakımdan çeşitli sebeplerle işte hı hı. onların taşınmasını böyle o yağmur altında böyle e, mazara yalnız tabi çok aynı zamanda New York'luları da şehir sakinlerini de tebrik etmek lazım yani müthiş bir olağanüstü bir büyüklükte bir korkunçlukla da baş ediyorlar yani Ona. Evet ona. E, New York şehrini başkan Obama zaten e, şey ilan etti. E, Afet, Afet bölgesi. bölgesi. Connecticut'ı ilan... da etti galiba. 2-3 hmm. eyaleti. E, e, ben kadarıyla. de Long Island Hı -hı. bir tanesiydi. Bu arada e, Levent Kurnaz'ın, e, Boğaziçi Üniversitesi'nden profesör e, Levent Kurnaz'ın programcımız aynı zamanda. Bugün galiba ya da evet bugün T24'te ve Yeşil Gazete'de yayınlanan Sandy Tarihi Fırtınaların İlki diye bir yazısı var. Burada yani bunun iklim değişikliğiyle bağlantısı konusunda hiç şaşırmadığını tabii ki yazdıktan sonra birkaç bilgi vermiş. Oradan ilginç bir iki bilgi yok okuyayım. Diyor ki örneğin. Kuzey Atlantik'teki kasırga sezonu 1 Haziran'da başlayıp 30 Kasım'da biter normal şartlarda <gülüyor> ama kasırga sezonunun sonuna gelirken bu kadar büyük bir kasırga görünmesi her şeyden önce sıra dışıdır diyor. İkincisi Kuzey Atlantik'te her sene ortalama 10 tane tropik fırtına ya da kasırga görülür bu sene 19 tane görüldü diyor. Ee, İki katına çıkmış Ve Sandy da. şimdiden tarihteki en fazla Maddi hasar yaratan ilk üç fırtınadan Birisi oldu ee, İşte bu en son rakam kaçtı 35 milyar dolar mı Yani ben onu gördüm e, Ve sanıyorum işte e, 35 o, Çünkü Demokrasi Now'da 4, 45, e, 20 milyar dolar diyordu e, Demek ki arttı milyar, ABC <gülüyor> News'dan <gülüyor> uh -huh. Sabah haberi Salı sabah haberinde Ee, şöyle verilmiş doğrudan doğruya bir kere e, bu Sandy e, Amerika Birleşik Devletleri'nin beşte birini e, direkt olarak etkiledi diyor e, ve e, Karaibler'de e, Haiti başta olmak üzere tabii Haiti'nin durumu ayrı bir konu yani ona dilim vermiyor bir şey söylemeye artık. 69'u bulurken Amerika'da işte 29'du benim son gördüğüm ama şey ABC diyor ki 35 milyar ila 45 milyar dolar arasında olduğu hesaplanıyormuş olayların deniyor. Bu şimdiye kadar belki de tarihteki en pahalı felakete doğru da gidebilecek deniyor. Başka şeyler de var. Yani sadece mesela ekonomik şeyde 2 milyarla 3 milyar dolar arasında işe gidememekten, işlerin yapılamamasından doğan bir zarardan bahsediyor. Böyle çok büyük ve Katrina'dan çok daha az, küçük bir şey olmasına rağmen vereceği zarar New Orleans'e Katrina'dan daha büyük ...oldu deniyor. Mesela şeyi... ...finan da ben baktım. Çok şaşırtıcı. Yani, trafolar patlıyor böyle... ...gecenin karanlığında. Büyük... ...inflaklarla. Hı hı. Gündüz gibi oluyor ortalık. Ondan sonra da... ...tamamen gece karanlığına bölünür. Çünkü bitiyor elektrik. Ee, New Jersey. 129 kilometre saat... ...hızla esti galiba maksimum. Ee, yani bu çok... ...büyük bir, çok hızlı bir şey. Ama büyüklüğünün bir şeyi... ...daha varmış... Ee, Normalde bir kasırganın çok büyük kabul edilmesi için büyüklüğünün yani kapladığı alanın 888 kilometreden fazla olması gerekiyor diyor. Sen ise 1500 kilometrelik bir alanı etkilemiş. Hatta 1600 evet. falan böyle. Yani hakikaten her boyutuyla bütün insanın hafızadasını almayacak, hafızadasına sığmayacak bir miktar 7 milyon insan toplamda. Şey kalmış, elektriksiz kalmış. Evet. Ee, e, bu arada e, Yeşil Gazete yazarlarından, muhabirlerinden Mahmut boynu delik arkadaşımız e, New York'ta e, bir süreliğine New York'a e, gitmişti. Oradan da baya e, canlı izlenimler e, yazıyor 2-3 gündür Yeşil Gazete'ye. Hatta bugün için bir bağlanalım mı dedik ama çok saat farkı olduğu için ayarlamak mümkün olmadı. Ama bu sabah yayınladığı yazısı bence çok önemli. Özellikle de Amerika'da bu işin nasıl algılandığına dair, hani içerden... Ee, ...orada yaşayınca insan herhalde evet. Fox News gibi şeyleri daha çok da seyretme şansına sahip oluyor. Yani, demokrasi navdan takip ettiğiniz zaman bu ruh halini anlamıyorsunuz. Yok anlatıyor Nasıl şeyler anlatıyorlar? Bunu e, çok iyi özetlemiş. O yüzden ben çok da uzun bir yazı değil bunu okumak istiyorum. Send'i geçip giderken e, başlıklı yazıyı. Şöyle diyor Mahmut Boyun Delik. Sendika sırgası ile ilgili uyarıları içinde bulunduğumuz Amerikalı koca koca insanların nasıl çocuklaşabildiklerini, korku faktörünü eğlencelik bir tüketim nesnesine nesnesine dönüştürebildiklerini gösteren Cadılar Bayramı sezonunun hoşluklarından biri olarak görüp fazla ciddiye almamıştık diye başlamış. Marketlerde tuvalet kağıdı, içecek su, konturplak, pil stoklarının tükendiği haberlerini duyunca şaka yolu da olsa bütün olup bitenlerin tüketimi arttırmaya yönelik bir komplo olduğu yolunda senaryolar üretmeye başlamıştık. Önce New York Toplu Taşıma İdaresi MTA'nın otobüs ve metro seferlerini durdurma kararını aşırı ihtiyatlılık olarak değerlendirdik. Broadway şovlarının tatil edildiğini öğrendiğimizde ciddiye almadık. Amerika'nın pek çok yerinde olduğu gibi New York'ta da insanların evlerinden fazla vakit geçirdikleri Starbucks'ların topyekun kapandığını görünce bir şeyler olduğunu anladık. Ama esas olarak Wall Street'in de pazartesi günü açılmayacağını duyunca evet. durumun ciddiyetini idrak etmeye... ...vahim bir durumla karşı karşıya olduğumuzu fark etmeye başladık. 2 gün üst üste kapalı kaldıktan sonra Wall Street bugün açılıyor. Gerçi şehrin önemli bir bölümü hala sular altında. Otobüsler kısmen çalışmaya başlasa da metro kapalı ve ne zaman açılacağı henüz belli değil. Okullar tatile e, devam. Şehrin bir bölümüne elektrik en erken 10 gün sonra verilecek... Evsiz kalan on binlerce yoksulun akıbeti belirsiz ama olsun Wall Street'in kapanması nasıl felaketin geldiğini gösterdiyse açılması da olağanüstü durumun geçtiğini gösteriyor. Açılmış mı? Bugün açılıyormuş. <gülüyor> Sandy Kasırgası New Yorkluların alışık olmadığı büyüklükte bir felaketti. Kasırgada kuvvetli rüzgar ve denizin yükselmesi nedeniyle özellikle sahil bölgelerini ve şehrin alçak kesimlerini sel bastı. Sokaklar ve evler sular altında kaldı, binlerce ağaç devrildi, çatılar uçtu, enerji nakil hatları zarar gördü, elektrik kontakları yüzünden yangınlar çıktı. Yine de kuvvetli rüzgar ve denizin yükselmesinin yanında beklenen şiddetli yağış tahmin edilenden az olunca zarar beklendiği kadar korkutucu olmadı. Bu 35 milyar da beklenenden az yani. Zoran olarak... <gülüyor> Ee, kara ipleri yalayarak geçen, e, gelen tropik fırtına Amerika'nın doğu sahilleri boyunca etkili olduktan sonra New York yakınlarında karaya çıktı ve giderek etkisini yitirdi. Yani Sandy'nin Amerika'nın en büyük şehrini ziyareti 24 saatten az sürdü. Fakat görünen o ki daha uzun süre bu felaketten, sonuçlarından ve etkilerinden konuşacağız. Evleri su altında kalan sıradan insanların dramlarından konuşacağız. İtfaiyecilerin kahramanlık hikayelerinden, hastanelerden tahliye edilmek zorunda kalan acil hastalardan ve görevini özveriyle yapan kamu idarecilerinden konuşmak serbest. Fakat yine görünen o ki, sendi kasırgası ve sonuçları üzerine konuşurken bazı konularda hiç konuşmayacağız veya geçiştireceğiz. İki kelime özellikle pek edinmeyecek. Hiç. Konuşmalarımızın çerçevesini kasırgayı başından sonuna ayrıntılarla aktaran televizyon kanalları önceden çizdi. New Yorklular yanı başlarında dünyanın en eski nükleer santrallerinin bulunduğunu biliyor ve hatta bununla övünüyor olabilirler. Ama bunlardan birinin New Jersey'de bulunan Fukushima'nın kardeşi Oyster Creek nükleer santralinin sendik asırgası nedeniyle alarm durumu ilan edilerek devre dışı bırakılmak zorunda kaldığını duymadılar. Yağmur daha kuvvetli yağıp sular biraz daha yükselseydi Oyster Creek'te Indian Point'te neler olabileceğini belki de hiç öğrenemeyecekler. Kasırganın nedenlerine ilişkin çok şey söylendi. Dolunay'ın bile ne kadar belirleyici olabildiği konusunda tezler dinledik. E, ama kasırganın iklim değişiklikleriyle ilgisine değinen olmadı. New York Belediye Başkanı Bloomberg, e, küresel ısınmadan söz ettiği konuşmada, küresel ısınma yüzünden bu tarz doğal felaketlerle daha sık karşılaşacağımız konusunda uyardı uyarmasına, ama küresel ısınmanın nedenlerini ortadan kaldırmak yerine, önlem olarak jeneratörlerin binaların bodrum katlarında yerleştirilmemesinin önemli olduğunu söyledi. New York'un ve çevre kentlerin karşılaştığı felaketin boyutları gerçekten ürkütücüydü. New York'ta kasırgaya bağlı 18 ölüm bildiriliyor ama Sandy kasırgasının sadece Haiti'de 52 kişinin ölümüne neden olduğundan hiç söz edilmiyor. New York'ta hayatın normale dönmesinin en geç 2 hafta içinde sağlanacağı açıklanıyor ama Haiti'de kasırga sonrası ortaya çıkacak kolera vakalarının nasıl önleneceği tartışılmıyor. Sandy kasırgasının yıkıcı etkisini hisseden New York, New Jersey ve Long Island afet bölgesi ilan edildi. Böylece federal bütçeden kaynak aktarılacak ve bugün bölgeyi ziyaret edecek olan Obama'nın yaklaşan seçimler öncesi olayları seyirci kalmadığı dosta düşmana gösterilecek. New York'ta okullar bugün de kapalı. Bu akşam Greenwich Filiş'te yapılması planlanan Cadılar Bayramı yürüyüşü belirsiz bir tarihe ertelendi. Ama bu sabah Wall Street'te gong çalacak. Önemli olan da bu. Evet aynen öyle. Bir önemli şey daha var. Ben de bunu ekleyeyim. Sonra ara verelim. Hı hı. Ee, i̇yi haber. Ee, var. Yani bir tek e, Andy... İyi haber Wall açılması mı? Birinci iyi haber oydu. İkinci iyi haber de BP büyük kâra geçmiş. Bu sayede Petrol mi? şirketi. Hayır. Açıklamış çok hmm. memnunlarmış. Yani. Hatta hisse senetlerinde <gülüyor> yükselmeler yani dividend dedikleri hisselerin miktarını da düzeltmiş yükseltmiş Beş buçuk milyar dolara 3 ay için kar etmiş. Bu da günün en önemli ikinci haberi. Kötülerini daha sonra Daha sonra konuşalım. konuşalım. Peki konuşalım. bir e, artık ironik mi olacak bunu çalmak bilmiyorum ama aslında hiç böyle kasırgayla falan bağlantılı düşünmemiştim. Dayan Crawl'un son albümünden çok güzel bir şarkı. Onu dinleyeceğiz şimdi. Let the train The angels are crying. Kroll'dan dinliyorduk. Bırak yağsın yağmur diyor ama bayağı New York için ironik bir şarkı oldu. Let It Rain. Evet. Ve bu Sandy süper kasırgasını Frankenstorm. Evet. Franken fırtına gibi laflarda aldı ve hepsi de yerinde oldu. Yani Bill McKeown'ın bir sözünü de günün sözü yaptık. Doğal olanla Olmayan unsurları, elemanları birbirine teyellemişler diyor. Yani şey var ya dikişle, Frankenstein canıları hmm. dikişlerle tuttuğumuz hmm. öyle bir durum. Onun için çok uygun isim diyor. Yani bu çok uzun boylu konuşulması gereken ve inşallah Mahmud'un da yazdığından farklı olarak gündemden düşmemesi gereken bir şey. Fakat ben garanti veriyorum iki ay sonra çok kar yağacak ve diyecekler ki hani küresel ısınma vardı. Seçimleri <gülüyor> <gülüyor> seçimleri yapamadı yapamayabilirler. Eğer seçimler olmazdı yani. Bu, bu haftaya denk gelseydi. Evet. Böyle bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi en ilginç şeylerden bir tanesi ne kadar da hazırlıklı olduklarını gösteren tabii toplum olarak örgütlü olduklarını gösteren şey demokrasi na ...stüdyoları tamamen şeyde kaldı. Ee, bitti. Evet, onlar evet, çünkü çok şeyde, kaldı. çok aşağıda. Onların evet. stüdyoları şey sırasında da e, felç olmuşlardı. E, 11 Eylül saldırıları sırasında. Çok yakın yani e, denize. Evet, ve evet, evet, sonuç olarak onlar zaten bir şehir turu, e, Amerika turu yapıyorlar. 150 şehirde ve Salt Lake City'den filan yayın yaptılar. Fakat kimse, e, ya yani merkezle bağlantı kuramıyorlar. O yüzden mesela açık radyoya da bu sabah yayın biraz gecikmeyle ancak ama yaptılar uh -huh. ve tarihi olayı şey olarak anlatıyorlar diyorlar ki yani mesela bir taksi şoförüyle konuşmuştu o BBC'deydi. Diyor ki siz çok iyi 40 seneden beri taksi şoförlüğü yapan bir adamla konuştular. Adam diyor ki yani bu hiç olacak bir iş değildi. Bir, ke, bir tek 11 Eylül'de böyle oldu diyor her şey. Bir de şimdi görüyorum bu çok 11 Eylül bir savaş filmi gibiydi. Bu ise Mars'tan saldırı gibi filmi gibi uzay filmi gibi dedi. Yani sokaklarda hiç kimsenin ol, Olmadığını hayatımda ilk defa görüyorum 40 senedir Geçen sene şoförü. bir Irene kasırgası e, Provası olmuştu ha, ama, ama o vurmamıştı. vurmamıştı Vurmamıştı böyle değildi diyor Bu sefer geldi Evet Ve taksi şoförü şey de dedi yani Bu meseleyi e, Bir de şeye sormak lazım dedi Sekiz buçuk milyonluk Devasa bir şehir bu e, Bunun Altı buçuk milyonu da etkilenmedi Yani do, dolaylı olarak etkileniyor işte. Elektriği kesiliyor falan. Fakat yapacakları hiçbir şey yok diyor. Yardım da edemezler çünkü zaten... Dışarı çıkmıyorlar. Dışarı çıkma, çıkmıyorlar. Çok sıkılacak televizyon yok. Hiçbir şey yok. İnternet yok. Bilgisayar yok falan. Böyle bir durum. Ama en hoş tepki tabii Mitt Romney'den seyrettik. Mitt Romney bir toplantı odasında taraftarlarıyla diyor ki şimdi bakın diyor insanların böyle diyor en çok ne yapabilirsen onu yapacaksın diyor. Fedakar, paylaşımcı, Amerikan girişimci ve paylaşımcı ruhunu anlatıyor bu kasırga ile ilgili olan. Evet. Hı -hı. Bakın ben size bir hikaye anlatayım anlayacaksınız diyor. Ve biz ben lisedeyken diyor bizim futbol sahasını çerçöp basmıştı. diyor. <gülüyor> diye örnek aynen Hı. böyle. Bu <gülüyor> boyutu olarak. <gülüyor> Ve diyor temizleyin dediler. diyor Maç yapılacak falan. E, nasıl temizleyeceğiz? 3-4 kişiyiz dedi. O sırada bu temizleme operasyonu örgütleyen adam çıkmış demiş ki arkadaşlar demiş bu her şey 18 çizgisi ondan sonra işte Amerikan futbolu sahası 20 metre çizgisi 30 metre gidiyor böyle. Herkes bir bölümünü alacak ve orayı temizlerse, herkes kendi evinin önünü temizlerse bu iş olur dedi. Ve çılgınca alkışladı taraftarları da. Bu Mitt Romney ne kahraman. Biz bu tüp gaz şeyine fazla ne... kızmışız bence. <gülüyor> Örneğin. <gülüyor> ne zeki adam diye. Mitt Romney'in bir de e, <gülüyor> şeyde Tampa'da yapılan Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nde ettiği bir laf var Obama için. Demiş ki başkan Obama... Okyanusların yükselmesini yavaşlatacağı e, ve gezegeni iyileştireceği sözü vermiş. Benim sözüm ise size ve sizin ailenize yardımcı olmakmiş. Yardım evet. Evet. Yani Ne kadar e, ve, hani, dalga, ne geçiyor, yani, dalga, ve tabi, dalga geçiyor dalga yani. Dalga tabii. Dalga geçiyor. Yani ses aklı, tonu da öyle bir ses evet. tonu. Ve aklı sırada yani bir de şey yapılmış. Dün Güven Güzel ile de Boston'dan konuşma fırsatımız oldu bunu. Yani hiç 3 tane büyük münazara oldu işte 2'şer saatten. Altı saat mi evet, ne? Evet. Ya da işte toplam en az 6 saatlik münazara oldu. 2'de bir tane de başkan yardımcısıyla başkan yardımcı adayı Ryan'ın şeyinde ve 50.000 kelime. Onu da hesaplamışlar, hesaplamışlar ve aralarında İklim, i̇klim kelimesi yok, değişim <gülüyor> yok ve <gülüyor> küresi ısınma kelimesi de yok. Ama Obama bu sendi yaklaşırken iki gün önce e, en nihayet e, bir yerde şey dedi yani iklim değişikliği çok önemlidir şudur budur. E, Bu başkanlık münazaralarında da nasıl oldu da gündeme gelmedi ben de anlamadım. anlamadım. Ha, hiç hiç anlamamıştır tabii. Yani o sorular zaten herhalde önceden e, veriliyor. Tabii hepsi üstelik şeyi soranlar da moderatörler de gazeteciler <gülüyor> gazeteci diyen insanlar kendilerine yayıncı televizyoncu falan diyen onlar da sormuyorlar. ya Ve ondan sonra da şaşırmış ha Obama'da. Bir tane... E... Basın toplantısında Mitt Romney'e bir gazeteci soruyor. Onu da geçenlerde izledim ama bu ne zaman bilmiyorum herhalde bir iki ay önce. İşte iklim değişikliği man-made climate change hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani insan etkisiyle olan iklim değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz diye soruyor. Bu da bir sürü laf yuvarlıyor. Ve dediği şey özetle yani e, birincisi şunu söylüyor. Yani bu buna diyorsunuz ki diyor küresel ısınmaya Amerika ısınıyor demiyorsunuz. Niye biz bir şey yapalım diyor birincisi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İkincisi de e, ya zaten diyor bu hani insan etkisiyle olan iklim değişiklik konusunda bir mutabakat da yok diyor yani. O yüzden hani bir şey yapmaya gerek yok. Aynen bunu söyledi. Evet, evet Jill Stein işte. Obama e, niye acaba taktik olarak mı hiç söylemiyor? Yani e, muhafazakar oyları kaybetmemek için mi? Yoksa şirketlerle olan arasında bu ama şirketlerden değil, de destek almadı. Yani, almadı mı? Hayır bu seçim kampanyasında. Ama şeylerden Google'la bilmem bir şey muazzam miktarda para verdiler bunu evet, Ama Tekal petrol şirketlerinden de, falan almadı diye biliyorum. Galiba almadı. Yani ben. tamamen bireysel bağışçılara dayalı bir kampanya yapması hikayesi. Hayır yok şeyden falan çok aldı. aldı Google'dan, Microsoft'tan hepsine bir buçuk milyar dolar toparlandı. Yok öyle bireysel şeylerden Ama öyle başlamışlardı. Neyse ama, bunu bir kontrol edelim. Edelim ama ben zannetmiyorum. En ilginçlerinden bir Jill Stein şey dedi. Yani bir dereceyi bile bulmayan sıcaklıkta bunlar oluyor. Yeşiller Partisi başkan adayı Dr. Hı hı. Jill Stein. Bir de 5 dereceye kadar çıkacağını söyleniyor. Biliniyor artık bu ispatlanmış yani bilim insanları. Bu yaşanabilir bir düzey değildir diyor ve buradan burası Amerika buradan canlı olarak çıkış yok diyor. Ne Romney ile ne Obama ile. Biz kendimiz çıkabiliriz halk mücadelesiyle diye çok evet. bence etkili Tam bir şey Times şimdi. meydanında da 350 şeyi yaptılar ya. Evet. Bir bu <gülüyor> Noktaları birleştirin. kim sessizliğine son. Diye. Evet Bir de son şeyi de söyleyeyim. Çok önemli bir slogan daha çıktı. Mike Tidwell diye bir iklim bilimci ve aktivist aynı zamanda. İlginç birisi. E, iki şey yapmak zorundayız diyor. Birincisi fosil yakıtları derhal artık satın almaktan vazgeçmeliyiz. Mecburuz biz yapacağız. İkincisi de e, Baltimore'dan Washington Miami falan e, set yapmak zorundayız diyor. New York'a bari hmm. yani Veya iklimsatları yapmalıyız. Ve floodgates dedikleri işte Thames nehrinde olduğu gibi Londra'daki şey baraj kapakları falan Onlar yapılması. Onlar yaparlar da Haiti ne yapacaktır? Evet Haiti ne yapacaktır? Evet. O kadar acayipmiş ki bu yani Suudi Arabistan'a kar yağmasına eşittir bu. Bu büyüklükte bir fırtınanın bu mevsimde olması diyor. Evet, bakalım başkanlık seçimlerini etkileyecek mi? <gülüyor> Göreceğiz. Evet, gelecek hafta. Umarım yeni bir fırtınayla, yeni bir kasırgayla karşılaşmayız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matra. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.